Anton Çehov, Postacı Seslendiren Akın Altan Gecenin saat üçü Postacı yola çıkmak üzere hazırdı. Paltosunu kasketini giymiş, eline paslı kılıcını almış, postane kapısının önünde dikiliyor, yeni koşulmuş üç atlı arabaya postanın yüklenmesini bekliyordu. Gözlerinden uyku akan posta memuru tezgaha andıran bir masada resmi belgeleri doldurmaktaydı. Memur, postacıya seslenerek ''Bak İgnatyev'' dedi. ''Üniversite öğrencisi yeğenim arabanla istasyona kadar gitmek istiyor. Onu da yanına alıp götürüver. Gerçi posta arabasına yabancıları almak yasak ama başka ne yapabiliriz? Onun için ayrıca araba kiralamaktansa bedava gitsin daha iyi.'' Avludan bir ses yükseldi. ''Araba hazır.'' Memur, ''Yolun açık olsun.'' dedi. ''Hangi sürücü kullanacak arabayı?'' ''Semyon Glazin! Peki, imzala şurayı.'' Postacı imzasını attı, dışarı çıktı. Dış kapının önünde, karanlıklar içinde bir troika duruyordu. Atlar kıpırtısızdı. Yalnız yana koşulu atlardan biri sinirli sinirli ayak değiştiriyor, başını sallıyor, boynundaki çıngıraklar çın çın ötüyordu. Tepesine değin yüklü araba uzaktan bakınca kara bir leke gibiydi. Yanında da tembel tembel iki hayvan kımıldanıyordu. Bunlardan biri araba sürücüsü, öteki ise üniversite öğrencisiydi. Arabacının ağzında yanan bir pipo vardı. Piponun kıvılcımı karanlık içinde kıpırdanıp duruyor, kah sönüp kah parlıyor. Arada bir adamın ceketinin yenini, bakır kırmızısı burnuyla pos bıyıklarını, uçları aşağı sarkan çatık kaşlarını aydınlatıyordu. Postacı elleriyle denkleri şöyle bir tartakladı. Önce kılıcını koyarak arabaya tırmandı. Öğrenci ise kararsızlık içinde onun arkasından yukarı çıktı. Bu arada istemeyerek dirseğiyle adama dokunduğu için utangaç, nazik bir tavırla ''Bağışlayın'' dedi. Posta memuru üstüne bir şey giymeden, yeleğiyle, ayaklarında terlikle dışarı çıktı. Gecenin nemli havasından büzüşerek arabayı dolandı, yeğenine ''Hadi yolun açık olsun, Mihalo dedi. ''Annene selam söyle, herkese selam.'' Ignatyev. Sakın bıstret sova paketi vermeyi unutma. Hadi, iyi yolculuklar. Sürücü dizginleri bir eline topladı, burnunu temizledi, oturduğu yeri düzelterek atları cık cıkladı. Posta memuru bir daha, selam söyle, dedi. Çıngırakların irileriyle ufakları kendi aralarında şıngır şıngır bir şeyler mırıldandılar. Sanki irileri ağlıyor, ufakları kıkırdıyordu. Sürücü doğrularak tedirgin yan koşuluyla kamçısıyla iki kez yapıştırdı, Araba tozlu yolda boğuk bir gürültüyle ilerlemeye başladı. Kasaba derin bir uykuya dalmıştı. Geniş caddenin iki yanında kara kara ağaçlarla evler sıralanıyor, hiçbir pencerede ışık gözükmüyordu. Yıldızların serpiştirildiği gökyüzünde yer yer daracık bulutlar uzanıyor, çok geçmeden tan yerinin ağracağı yerde ayın incecik orağı duruyordu. Ama ne sayısız yıldızlar ne de beyazımsı hilal gecenin karanlığını aydınlatmaya yetmiyordu. Hava soğuk ve nemliydi. Ortalıkta güz kokuyordu. Kendisini yanına almayı kabul eden adamla konuşmayı bir nezaket borcu sayan öğrenci, söze şöyle başladı. Yazım bu saatte hava aydınlık olur. Oysa şimdi tan yeri bile ağarmadı. Yazı geçirdik artık. Gökyüzüne baktı, konuşmasını sürdürdü. Sonbaharın geldiği gökyüzünden bile belli oluyor. Sağda sıra sıra duran şu üç yıldızı görüyor musunuz? Bunlar Orion takım yıldızıdır. ''Bizim yarım küremizde yalnız Eylül ayında gözükürler.'' Ellerini paltosunun kollarına sokmuş, başını burnuna değin yakasının içine gömmüş olan postacı kıpırdamadı bile. Gökyüzüne de bakmadı. Orion kümesinin onu hiç ilgilendirmediği belliydi. Çoktandır görüyordu bu yıldızları. Göre göre de bıkmıştı. Öğrenci bir süre sessizlikten sonra, ''Hava soğuk.'' dedi. ''Tan yeri bir ağarsa, güneşin karşıda doğduğunu biliyor musunuz?'' ''Ne?'' Ne dediniz? Güneş kaçta doğuyor, diyorum. Altıda. Araba kasabadan çıktı. İki yanda sebze bahçelerinin, bostanların çitleriyle tek tük söğüt ağaçları gözüküyordu. Daha ötelerde ise her şeyi örten karanlık vardı. Bu genişlikte yarım ayla yıldızlar daha bir büyük, daha bir parlak gibiydi. Bir ara nemli bir rüzgar esti, postacı yakasının içinde iyice büzüldü. Öğrenci ise önce bacaklarından, sonra posta denklerinin üstünden, ellerinden, yüzünden hoşa gitmeyen bir ürpertinin geçtiğini hissetti. Troika'ya başladı, çıngıraklar üşümüşcesine sustu. Aynı anda bir su şapırtısı işitildi. Atların ayaklarının altında, arabanın tekerleklerinin dibinde yıldızların suya düşen yansıması oynaşmaya başladı. On dakika kadar sonra hava öylesine karardı ki artık ne yıldızlar gözüküyordu ne de yarım ay. Çünkü araba ormana girmişti. Kökler ağaçlarının iğne yapraklı dalları ikide de birde gencin kasketine çarpıyor, yüzüne örümcek ağları yapışıyordu. Tekerler atların toynakları ağaç köklerine vurdukça araba sarhoş gibi iki yana yalpalamaya başlamıştı. Postacı arabacıya öfkeyle, ham yerlerden niçin gidiyorsun? Yola çıksana! diye bağırdı. Dallar suratımı tırmaladı. Sağ ol sağ. Tam o sırada bir felaketle burun buruna geldiler. Araba ansızın sanki irkilerek sarsıldığı, havaya hopladığı, müthiş bir gıcırtıyla bir sağa bir sola yalpaladı. Sonra baş döndürücü bir hızla daracık bir boşluğa daldı. Sarsıntıdan ürken atlar başlarını alıp kaçmaya başladılar. Arabacı korku içinde tür, tür, nereye gidiyorsunuz iblisler?'' diye bağırıyordu. Oturduğu yerde durmadan zıplayan üniversiteli dengesini yitirip arabadan aşağı yuvarlanmamak için öne eğildi. Tutunacak bir şeyler aradı. Ama meşin denkler elinden kayıyordu. O sırada arabacının kemerine yapıştıysa da adamcağız boyuna zıpladığı için her an yere düşebilirdi. Teker gürültüleri, araba gıcırtıları arasında kılıcın şangır diyerek yere çarptığı, bunun ardından arabanın arka yerinde bir takım boğuk parıltıların koptuğu işitildi. Arkaya doğru eğilen sürücü avazı çıktığınca haykırmaya başladı. <gülüyor> Dur! Namussuz! Aynı anda üniversiteli öne kaykılarak yüzünü arabacı oturağına çarptı. Yeniden geriye kaykıldı. Hoplayıp havaya fırladı. Sonra tüm gücüyle sırtını arabanın arkasına vurdu. Öğrenci, düşüyorum, korkusuna kapıldığı sırada araba ağaçların arasından fırlayarak geniş yola çıktı. Sertçe sağa döndükten sonra tekerlerinin tahta köprüde takırtıları işitildi. Aynı anda da yerinde çakılı kaldı. Bu sert duruşla birlikte öğrenci arkadan kayarak öndeki yerine geldi. Üniversiteli de, arabacı da soluk soluğa kalmışlardı. Postacı ise arabada yoktu. Zavallıcık kılıcın düştüğü sırada yere yuvarlanmıştı. Yere düşenler arasında üniversitelinin valiziyle bir de torba vardı. Arkadan adam ''Dur, namussuz herif, nereye gidiyorsun?'' diye haykırarak koşuyordu. Öfkeli, gücenik bir sesi vardı. Arabaya yaklaşınca yukarı tırmandı, yumruğunu sallayarak bağırdı. Kahrolası! Geber emi! Arabacı eğilerek katların koşumlarını düzeltirken suçlu suçlu homurdanıyordu. Tanrım nedir bu başımıza gelenler? Hep şu yan koşulu yüzünden. Geberesi koşuma gireli bir hafta oluyor. Gencecik tayda ne olacak? Yola gitmesi iyi hoş da yokuş aşağı baş belası. Suratına birkaç kamçı daha yerse aklı başına gelir. Dur iblisin dölü! Arabacı atları düzene sokup bavulu, kılıcı, torbayı almaya gittiği sırada postacı vızıldayan ağlamaklı sesiyle ona durmadan sövüyordu. Arabacı arabadan düşenleri yerleştirdikten sonra hiç gereği yokken atları 100 adım kadar yedekte götürdü. Sinirli yan koşuluya biraz daha sıvandı, çıkıp yerine oturdu. Korkusu geçen öğrenci ise neşelenmişti, gülmeye başladı. Bu onun posta arabasıyla ilk gece yolculuğuydu. Geçirdiği sarsıntılar, postacının yere yuvarlanması Sırtındaki ağrı ona ilginç bir serüven gibi geliyordu. Bir sigara yaktıktan sonra kahkahayı bastı. İnsanın böyle durumlarda boynunu kırması işten bile değildir, dedi alaylı alaylı. Az kalsın aşağıya yuvarlanıyordum. Sizin ne zaman düştüğünüzü görmedim bile. Kötü havalarda böyle bir yolculuğun nasıl geçeceğini gözümün önüne getiriyorum da... Postacıdan ses çıkmıyordu. Üniversiteli sordu. Kaç yıldır postada çalışıyorsunuz? On bir. Ya... ''Üstelik her gün, öyle mi?'' ''Evet, her gün. Postayı götürür, aynı gün geri dönerim. Ne var bunda?'' ''Dile kolay, on bir yıl. Her gün yapılan bu yolculukta postacının başına ilginç bir sürü olay gelmeliydi. Yazın aydınlık, güzün berbat gecelerinde ya da kışın amansız kar fırtınası bastırıp arabanın çevresinde burgaşlar dönmeye başladığında korkudan, sıkıntıdan insanın canı çıkardı herhalde. Atlar gemi azıya alıp kaçarlar, çok kere araba çamura saplanır, Haydutların saldırısına uğrar, tipi yüzünden yolunu şaşırırdı. Bu on bir yılda kim bilir başınıza neler gelmiştir. Böyle durmadan yolculuk etmek korkunç bir şey olsa gerek. Üniversiteli konuşuyor, postacının kendisine bir şeyler anlatmasını bekliyordu. Ama postacı suratını asmış susuyor, yakasının içinde büzüldükçe büzülüyordu. Bu arada tan yeri ağarmaya başlamıştı. Gökyüzünün renk değiştirdiği belli olmamakla, Hava hep karanlık gözükmekle birlikte atlar, arabacı yol gittikçe belirginleşti. Bu arada yarım ayda durmadan ağrıyor. Aşağısında kundaklı topu andıran bir bulut alt kıyısından hafif hafif sararıyordu. Çok geçmeden postacının gözü görünmeye başladı. Çiğden ıpsıslaktı. Ölülerinki gibi de kıpırtısız soluktu. Arabacıya duyduğu öfke donup kalmış gibiydi bu yüzde. Sanki hala acı duyuyor. Arabacıya hıncı geçmiyordu. Öğrenci, postacının öfkeliği üşümüş yüzüne bakarak, ''Çok şükür, artık hava aydınlanıyor.'' dedi. ''Ben soğuktan neredeyse buz kestim. Bu eylül ayları geceler hep böyle soğuktur ama güneş doğar doğmaz, soğuktan eser kalmaz. İstasyona varmamız daha çok sürer mi?'' Postacı yüzünü buruşturdu, ağlamaklı bir tavır takındı. ''Siz de konuşmayı yine çok seviyorsunuz. İnsan konuşmadan sessiz sessiz gidemez mi canım?'' Öğrenci utandı. Yolculuk boyunca ona bir daha soru sormadı. Sabah hızla yaklaşıyordu. Yarım ay donuklaştı. Kül rengi, boz bulanık gökle aynı rengi aldı. Bu arada bulutlar iyice sararmış, yıldızlar teker teker sönmüştü. Gökyüzünün doğu kıyısı ise tıpkı öbür yerler gibi soğuktu. Buranın arkasında güneşin saklı olduğuna kimse inanmazdı. Sabahın donduruculuğu Postacının suratsızlığı yavaş yavaş öğrenciye de geçti. Güneşin bir an önce çıkıp ısıtmasını beklerken çevresindeki doğaya kayıtsız bakıyordu. O sırada düşündüğü tek şey, zavallı ağaçların, otların bu soğuk geceleri nasıl korku içinde, ürpere ürpere geçirdikleriydi. Derken, güneş doğdu. Bulanık, uykulu, soğuk bir görünüşü vardı. Ne romanlarda yazıldığı gibi ağaçların uçları yaldızlandı, ne her yere altın ışıklar saçıldı, ne de uykulu kuşlar sevinçle uçtular. Gecenin soğuğu da değişmeden kaldı. Öğrenci, önünden geçtikleri büyüyecek bir evin inik perdeli pencerelerine suratı bir karış asık, uykulu uykulu baktı. Bu pencerelerin arkasında insanlar pek tatlı bir sabah uykusu uyuyorlar. Ne posta çıngıraklarını işitiyor, ne soğuğu duyuyor, ne de postacının öfkeli suratını görüyorlardır, diye düşünüyordu herhalde. Küçük hanım çıngırak sesiyle uyansa bile gene öbür yanına dönüp yatağının sıcağından, rahatlığından keyiflenerek gülümser, bacaklarını toplayıp elini yanağına koyarak daha derin bir uykuya dalardı. Çiftlik evinin önünde ışıldayan su bendine baktı. Soğuk suyun içinde yaşamasını beceren turna balıklarını, aynalı sazanları düşündü. Postacı birdenbire, ''Posta arabasında yabancı taşımak yasaktır.'' dedi. ''Öyleyse ne diye bindiriyorlar?'' ''Gerçi buna fazla aldırdığım yok. Ama böyle şeylerden ne hoşlanırım ne de isterim. Madem ki hoşunuza gitmiyor, niçin daha önce söylemediniz?'' Postacı yanıt vermediyse de öfkeli, dostça olmayan bakışlarla bakmayın sürdürdü. Biraz sonra araba istasyonun önünde durunca üniversiteli teşekkür edip aşağı indi. Posta treni henüz gelmemişti. Yedek yolda uzun bir yük katarı duruyordu. Fenderin içinde yüzleri çiğden ıslanmış makinistle yardımcısı kirli bir çaydanlıktan bardaklarına çay doldurup içiyorlardı. Bütün vagonlar, peron, istasyon sıraları çiğden ıp ıslaktı. Hava çok soğuk olduğu için tren gelene değin üniversiteli büfenin önünde dikilip çay içti. Postacı ise ellerini gerine sokmuş, başını önüne eğmiş, yüzü hala öfkeli, tek başına bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Kimeydi kızgınlığı? İnsanlara mı? Yoksulluğuna mı? Güz gecelerine mi? Son.